Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam anâ Resûlillah. Kasten terk edilen namazların kazası var mıdır? Kıymetli kardeşlerim, namaz ibadeti son derece önemli bir ibadettir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan şiddetli uyarılar gelmiştir. Peygamberimiz kişiyle şirk arasında namazın terki vardır buyurmaktadır küfür ile iman arasında, kul ile küfür arasında lafızlarıyla da gelmiştir. Kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur buyurmaktadır. Eğer onu terk, et, terk ederse şirk koşmuştur. Bunlar bize peygamberimizden nakledilen rivayetlerdir ve peygamberimizin namaza ne kadar önem verdiğini ortaya koyan rivayetlerdir. Başka bir rivayette de kafirlerle bizim aramızdaki fark namazdır Kim namazı terk ederse kafir olur buyurmaktadır. Böylesine önemli bir ibadetin kasten ve hiçbir sebep yokken terk edilmesi tamamen heva ve hevese uyularak terk edilmesinin terk edilen namazın kaza edildiğine dair ve kaza namazı hesaplandığına dair peygamberimizden hiçbir şekilde, Rivayet nakledilmemiştir. Ancak namazın kazası istemeden uyuyakalmak, unutmak, bayılmak ve aklını kaybetmektir. Bunların dışında kasten terk edilenin namazın kaza edileceği hakkında hiçbir delil bulunmamaktadır. Bu halde kardeşlerim bu Namaz ibadetinin önemini tam olarak kavrayalım ve asla namazlarımızı kazaya bırakmayalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.